Kıymetli Erkam dinleyenleri bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malumunuz olduğu üzere Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bizlere tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem Hocam geçen haftaki dersimizde, geçen haftaki programda makam kelimesine bir giriş yapmıştık tasavvufta hal, makam ve vakit kavramları ile alakalı İnşallah bilgiler verecektiniz. E, makamdan başlamıştık. E, Tasavvufta makam nedir? Tasavvufun etimolojik anlamıyla eee bir giriş yapmıştınız. Buyurun efendim oradan devam edebiliriz isterseniz. Evuzu billahi minişşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi makam böyle bir basite indirgeyelim. Yani şu ağır bir kavram. Evet, bayağı. E, dinleyiciler ağır. her Tabii. çeşit dinleyici var. Tabii. Bu yaptığım konuşmayı bir Tsao profesörü de dinliyor. Tabii. Ondan sonra ilkokul mezunu birisi de dinliyor. Tabii. Bunu yani bir Tsao profesörünü üzmeyecek. Yani efradını Cami. cami, agyarını mani Aynen. bir şekilde nasıl anlatabilirim? Ama aynı konu bu radyoyu herkes dinliyor. Bir de hedef kitlemiz. Evet. Tabi. Bilen de dinliyor, bilmeyen de dinliyor. Bu evet. makam nedir? Evet. E, müzikte bile bir makam var biliyorsunuz. Tabii. Yani makam sislerin de bir oturduğu kendine göre bir mevki bir Tabii. yer var. Bir makam diyoruz yani. Evet. Bir kendi arkesi oturduğu yer var. Arka planı var. Ve müzikte de makam söz konusu olduğu için musiki makamlarıyla psikolojik hastalıklar eskiden tekkelerde tedavi ediliyordu. Evet. Makamın ifade ettiği manevi yapının arka planını buralara kadar uzatmak istiyoruz ama teferrat olmasın diye biz mümkün mertebe e, iltibasa da karışıklığa da meydana vermemek üzere orta yol bir anlatmayı hedefledik ve ona çalışıyoruz. Evet. Bunun zorluğunu da yaşıyorum şu anda. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi diyelim ki Allahü Teala bana ilmi ezelisinde dedi ki ey kulum dedi bana. Evet. Ben dedi ta i de senin hakikatine es-sabur sabrecilik isminden yüzde 85 yükleme yaptım diyor. Peygamberimiz işte bu fıtrat dediği konu, o yüzde 85 ne kadar uğraşıyorsan bu uğraşıyım yüzde 86 olmaz. O yüklemeler yüzde yüz sadece Peygamberimize yapılmıştır. Hmm, doğru. Herkesin. Peygamberimiz yüzde yüz bu. Her esmanın yüzde yüz yüklemesi. ...tam olarak peygamberi yapıldığı için... ...diğer peygamberlerden üstündür... ...o He, yönüyle... Evet. ...ve en sonunda gelmiştir... ...çünkü o bir hadis-i şerif var... ...diyor ya... ...her gelen peygamber... E, ...dini inşa etti... ...etti, etti, etti... ...en son bir tuğlalık boş yer vardı... ...ben de geldim... ...o bir tuğlayı yerine koydum... ...din binası tamamlandı... ...ama daha önceki olgunluklar... ...peygamberimizde var... Diğer peygamberlerde o bir tuğlalık boşluk yok. Nakıslık var peygamberimize göre. Onun için bütün peygamberler şefaat için peygamberimize koşacak mı? Evet. Koşacak. Çünkü peygamberimizde temamiyet ve mükemmeliyet sırrı var. Etmemtu aleyhüküm nimeti el yevme ekmeltü lekum. Yani bugün dinize ikmal, ekmeliyet var. Bir de tamama erme, itmam sırrı var peygamberimizde evet, işte evet. peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu özelliği içerisinde ele alıyoruz yüzde yüz diğer peygamberlerde artık kendilerine göre nasıl onu biz bilemiyoruz tüm rasullerin seyredi aslında çok soyut olanı rakamlar halinde anlatmaya çalışmak da e, olmaması lazım ama rasyonalize etmiş gibi oluyoruz öyle oluyor e, yüce bir hakikat Basite indirgenmiş gibi bir durum söz konusu. Evet. Basit. Evet. Basite irgin, indirgenmiş gibi bir şey oluyor ama... ...başka türlü nasıl anlatabilirim? Varsa iyi bir anlatım tarzı. Halkın da anlayabileceği. Buyursun onun, onun metodunu takip edeyim. Ben bu, bu şekilde buldum Ben Allah'ın aziz bir konuyu. Es-Sabor isminden bana Allah yüzde seksen beş vermiş. Ben yüzde seksen altı olamaz. Ve yüzde seksen altıdan da hesaba çekilmeyeceğim. ...ne verildiyse ondan hesaba çıkileceğim. Evet. Sana da vahit olarak... ...yüzde yetmişi verilmiş sabahın. Onu kullanmam lazım. Evet. Yüzde yetmiş verilmiş. Ama yüzde yetmişi kullandın mı hesaba çekileceksin. Evet. Muhterem Mürşidi Kamil... ...bir gün bir konuşmasında fakire tenezzül buyurdular. Bir içten, içtenlikle, samimiyetle bir hususu arz etti. Yani bir husus e, açıkladılar. Öyle ifade edeyim. Buyurdular. Konuşmalarda bir hata yapar. Estağfurullah. Kulum nihayet bende. Estağfurullah. Özür dileyerek konuşuyorum. Buyurun. Buyurun Şimdi dedi ki Mürşid Kamil ben dedi fakir, acizane. Allah bana bir takım kabiliyetler vermiş. Bu kabiliyetlerimi iyi kötü biliyorum ve ...ve hepsini kabiliyetlerimin... ...ortaya koymaya çalışıyorum diyor. Kabiliyetler... Tabii. ...aynı zamanda... ...makamların bir başka dille ifadelendirilmiş şekli. Evet. Tamam. Hani ne yaptığımı biliyorum... ...ne ettiğimi de biliyorum. Bir şey yok. Peki yarın Allah'ın uzuna çıktığım zaman... ...ey kulum dese bana... ...ben sana... ...şu kabiliyetleri de vermiştim. Onları niye kullanmadın diye... Bilmeyip de bilemediğim için kullanamadığım kabiliyetler hakkında sorulacak sorulara ve nasıl cevap vereceğim diye. deriz deriz ol problem. Bütün problem bu arkadaşlar. Bilmekleri sorun evet. olmuyor. Bildiğimizi iyi kötü kullanıyoruz. Tabii. Bilmediğimiz ha. ve bilmediğim için kabiliyetlerden de niye kullanmadın diye hesap çekileceksek ne yapacağız? Evet. İşte bu makamlar konusu. Ta bakın hesap günde hesapla da alakalı bir yapısı var. Kesinlikle. Basite irja etmek suretiyle, vahid için böyle evlendik. O zaman 20 veya 19 yaşındaydım evlendiğimde, şöyle bir olay vardı. Mesela bir tane bardak kırıldı, değil mi? Üzülürdük. Yani evde eşimle beraber bardak kırıldı diye ikimiz de üzülürdük. İşte bunu bana annem aldı. Bunu bana teyzem almıştı. Dayımın hediyesiydi. Neyse hani üzülürdük. Tabii. Yani bizi sallardı. Bir tane bardağın kırılması. Kıymetli bir şey çünkü. Evliliğimizin beşinci yılına geldiğimizde o kırılan bardaklar artık ...bizi üzmemeye... ...yani... E, ...kendimizde eritmeye... ...hazmetmeye... ...muvaffak oluyorduk kırılan... ...iki buçuk liralık, beş liralık bardakları... Evet. ...yaşımız 25'e geldi... ...işte eşimle beraber... ...Rahmetli Sami Efendi Hazretlerinden... ...maneviyat dersi aldık... ...ta kırk iki... ...kırk üç sene önce... Zikir çekmeye başladıkça sadır genişlemesi, yani olayları tolere edebilme kabiliyeti, elem neşrah sadrak gibi böyle daha kıymetli şeyler kırılıyor, dökülüyor. Üzülürken, artık onlara da üzülmemeye başladık. Daha bir zaman geçti, daha büyük böyle sıkıntılar geldi. Onları da hazmetmeye, özümsemeye, tolere etmeye başladık ki daha önce bir bardağın kırılışına üzülüyorduk biz. Ben üzülüyordum mesela. Evet. Ama zaman geçti. Neler neler. Derken serüsülükte işte 42. senedeyiz. Yaşımız da 67'de oldu. Şu anda öylesine ki ya yani kendi hissettiğim bu. Evimiz yansa yıkılsa depremde. Allah korusun. İşte paramızı kaybetsek. kimlerimizi kaybetsek. Sıfır kalsa. Hiçbir şey kalmazsa Bomboş değil mi? Kalpte hiçbir sıkıntı hissetmiyoruz. Eskiden 5 liralık bardağı 5 gün üzülürdüm. Üzülürdük. Şimdi Hı. bak 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon kaybedelim. Hiçbir şey ifade etmiyor. Mal mülk. Demek ki bir olgunluk var değil mi? Tekamül var yani. Tekamül evet, işte, var yani. Makam, makam mı oluyor? İşte, i̇şte. Bu makamla alakalı bir şey. Değil. Dün beş liralık bir kayba üzülüyorduk. Bir sonraki gün yirmi liralık kayba üzülüyorduk. Daha aşağısına üzülmüyorduk. Daha sonra yüz liralık kayıplara üzülüyorduk. Daha sonra bin liralık kayıplara üzülüyorduk. Daha sonra bilmem ne oğlumuzu kaybettik bilmem ne derken rahmeti, o hale geldi ki yani şu bedenimizi dahi kaybetsek en büyük varlığımız bedenimiz ve kendimiz nefsimiz çan. hiçbir şey ifade etmiyor. Ezrail gelsin, alsın. Hoş geldin, safa geldin. Hep onu böyle şakayla takılarak söylüyorum. Uçak piste konuyor, tüh be, uçak düşmedi be. Hiç olmazsa, bir düşürseydi de hizmet yolunda şeytolu verirdik, belki de kim bilir diye böyle kendi işimizden, kendi kendimize latifeyle böyle evet. e, şeyler. Yani ölüm bir şey ifade etmiyor eskiden hayatımı kaybetmek çok acayip bir şey yani böyle sarsıntı ve deprem quake oluştururdu şimdi oluşturmuyor artık e bir şey ifade etmiyor can yani en kıymetli varlık can. sonradan öğrendik ki Allah'ı sevmek demek ölümü sevmek demektir ölümü sevmek demek Allah'ı sevmek demektir Cuma suresi 6 numaralı ayet-i kerime billah kul ya hadu evet. in min Allah'ı çok mu seviyorsunuz? O zaman ölümü çok sevin. Ölümü çok sevmek demek Allah'ı çok sevmek demek. Yani basit bir hayat çizelgemde işte makam ...eğer bir anlatılmak... ...basite irca Anladım. ...buna benzer bir şey... ...bu da değil aslında... ...böyle bir şey kafanızda tasavvur... ...itibari olarak... ...soyutun, metafiziğin... ...böyle bir... ...normal bir insana... ...kafasında... ...sanki şekillendirilmesi... ...üç boyutlu hale getirilmesi... ...herhalde bu kadar olabilir... ...eksik ama bu anlatım... ...buna benzer bir şey diye söyleyebiliyoruz... ...evet... Çünkü Peygamberimizin dahi Peygamber olmadan önce hire mağarasına çıkıp gelmesi o Joseph Van Es'in yazmış olduğu ve bizim Tavuk dergisinde yayınladığımız tehannüf toplumdan çekilip ibadete kendini verme tehannüf elübete se se evet 42 sayfa makar yazmış Joseph Van Es evet bakıyorsunuz Peygamberimiz Açı kalmış orada. Uzun uzun Hazreti İbrahim din üzerine namaz kılmış. Örküsüz. Örkül namaz bizim ümmete ait, peygamberin ümmetine ait. Efendimiz söyleyeyim insanlardan ayrı kalmış. Allah'la konuşmuş. Haniflik dinine mensup. Putlardan hoşlanmamış. Allah putlara tapmasına bizzat kendisi engel olmuş. Ümmilik vasfını, saflık vasfını korumuş uzret tecrübesi yaşamış. Evet, uzret riyazet, evet, Allah'la baş başa itikaf. Yani. Bu tecrübeleri yaşamış. Hirem arasında. 30 yaşında başlamış. 40 yaşında da vahiy ondan sonra geliyor. Vahiy gelmeden önce 10 sene bir hazırlık dönemi geçirmiş peygamberimiz. O hazırlık dönemine bir iyi dikkat etmek lazım. Peygamberimizin sanırım seyrislülük ve makamları atışması, geçmesi tecrübesi primer olarak birincil ...evveli olarak işte bu 30-40 yaşlar arasındaki uygulamış olduğu tehanlüs olayının kimyasıyla alakalı bir keyfiyettir. Evet. Biz hala bir tasavvuf akademisyeni olarak peygamberimizin yaşamış olduğu peygamberlikten önceki Cebrail'in sesini duyması rüyada işte melekle görüşmesi böyle olaylar var Tabii. şifa-i şerifte daha dün ders olarak bunu işledik biz ikinci cildin sonunda Kandemir Hoca hazırladığı kitabın ikinci cildin sonunda bunlar anlatılıyor bu biz daha onu peygamberimizin peygamber olmadan önce Allah tarafından içten yönlendirilerek uzlet hayatı hanımdan uzak kalıyor 30 gün, 25 gün, 7 gün az bir rızıkla gelsiniyor, uykusuz kalıyor Geceleri yıldızların altında ağlıyor. Bulunduğu yerden de o zaman eskiden efendime söyleyeyim bakınca Kabe gözüküyordu. Şimdi zemzem tavır gözüküyor. İşte o vaziyette sevgili peygamberimizin yaşadığı 30-40 yaşlar arasındaki tehannüf olayını, itikaf olayını biz daha hakkıyla bir doktora tezi çalışması seviyesinde değerlendirip arka yapısındaki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kişilik arkesinin haritasını daha çizemedik. O hazırlık olmadan peygamberlik gelmedi. Evet. Hazreti Musa aleyhisselam da 40 gün oruç tuttu. Yemedi, içmedi. Ağaçların kökü bilmem ne, öyle idare etti. Ondan sonra vahiy geldi. Aynı tüzübeyi Hazreti İsa da yaşadı. Her peygamber için bu olay var. Peygamberler, Peygamberlik gelmeden önceki psiko tarihleri incelendiğinde ortaya çıkan itikaf deneyimi ve manevi tecrübelerin ne idi'nin bir çalışması yapılması lazım ve hiçbir peygamberin bu yönde bir çalışması yapıldığına dair herhangi bir doktora tezi seviyesinde bir çalışma ben duymadım. Yok. Kişilik gelişim üzerine çalışan arkadaşlarımızın da yaptığı çalışmalarda bu pire profetik yani peygamberlik gelmeden önceki dönemdeki bu peygamber altyapısının oluşumu Allah tarafından oluşturulmasını iyi bir incelememiz lazım. Evet. Daha peygamberlik gelmeden önce bir hazırlık yaptırılıyor. Rafinasyon geçiyor. Temizlenecek o temiz levhaya yazı yazılacak. O temiz levhanın adı da ümmilik, saflık. Saflık vahyi ve ilhamı cezbediyor ediyor. Bilmiyorum. Kabul araza. Boş levha olabilirsen sana ilham gelecektir. Evet. Ve Allah'la konuşmaya başlayacaksın. Bakıyorsun evde kocasına, kadın tahammül edemiyor. çok kızına, evladına tahammül edemiyor. Babasına tahammül edemiyor. Komşusuna tahammül edemiyor. Ondan sonra ben Allah'la konuşuyorum. Neyin Allah'la konuşması? Ya, bir, bir, konu çok geniş evet. ama bir düşünce tasarımı olarak ya, makamı şayet şekillendirebilmek söz konusu olsaydı herhalde bu kadarıyla yetinebilirdik diye fakirhane düşünüyorum. Şu anlatımda eksik ve noksanlık olduğunu da biliyorum. Estağfurullah. Ama kafada Yok, güzel e, buna yakın bir şekillendirme ancak mümkün diye e, fakirhane ve acizane öyle düşünüyorum da değilim Estağfurullah Görüntü bunu veriyor elde görüntü Makam ben şu makamın adamıyım Ben cömertlik makamının adamıyım Evet sen cömertlik makamının adamısın Ben seni biliyorum Ben talebelerime burs ver dediğim zaman Ben seni e, Kızılay'da görmüştüm Cebinde senin o gün 560 lira para vardı Çıkarttın hepsini verdin Otobüse binecek paran kalmamıştı. Etlik semtine kadar tam bir buçuk saat yol yürüdün. Cebinde paran yoktu otobüse ve minibüse binecek. O 560 lirayı verip de evine bir buçuk saat yayan gitmenden... ...senin cömertliğinin büyüklüğünü anladım. Makamı senin şey, makamın sah cömertlik yani. makamı. Anlıyorum. Ama daha önce ilk zamanlar 10 lira vermeye çalışıyordun. Daha de. sonra bu 100 liraya çıktı. Daha sonra 200, daha sonra 500, daha sonra cebimdekini tamamını vermem makamına, hepsini. Hazreti Ebubekir gibi ona ulaştın. Evet. Sıddikiyet makamı, hepsini vermek. Hayır, canını vermek. En büyük kıymetli hazinemiz canımız, onu vermek. Evet sayın hocam. Makam kelimesinin kelime manası ben Evet. Devam ediyorduk. buyurun efendim. İşte mertebe. Mertebe anlamına geliyor. Rütbe. Mevki. Ne? Evet. İşte bir zamanlar ben Teğmen'dim diyor. Baktık üst olduk diyor. Ağırı Doğu Beyaz'a gittik diyor. Yüzbaşı olduk diyor. Kıbrıs'ta binbaşıydım diyor. Trakya'ya geldim yarbaydım diyor. Kıbrıs'a döndüm albaydım diyor falan. Yükseliyor değil mi gittikçe? Tabii. Teymen ikenki tecrübeleri ile birikimleriyle ki birikimleri aynı mı? Değil. Daha birikimli, daha donanımlı. Hı. Benim yanımda hem lisans talebemdin, hem yüksek lisans talebemdin, yüksek lisansını yaptın Esad bize Hazretleri hakkında, hem de doktora tezi çalıştın benim yanımda. Evet. Bu. 20 senelik süreç içerisinde o ilk başladığın asistanlık yıllarına göre bilgi donanımı ve soğuk hakkındaki tecrübelerin birikimin donanımların aynı donanımı değil. değil. O zaman da başka bir makamdaydı şimdi başka bir makam. 20 sonra da daha başka bir makamda olacaksın. Evet. Aynı şey bizim için de geçerli. Her insan zaten bu makamlar geçiyor. Tabii. Çocukken daha IQ düşük, 15 yaşında biraz IQ yükseliyor, 25 yaşında daha çok yükseliyor, 40 yaşında en olgun seviyesini varıyor, entelektüel konsidisi ve ona göre davranışlar biraz terbiyeli oluyor. Evet. Gençken kavgacı dövüşçü, yaşlanınca uysal sakin, içine kapalı, edepli terbiyeli hale geliyor. Ya yani bir olgunlaşma gözüküyor. Tabii. Hayat Allahü Teala bunu hayatın içinde zaten veriyor. Biz artı plas değer olarak fazladan tasavvufi inisiyasyon, tasavvufi seyir üstlülük ile bunu elle tutulur, gözle görülür hale getiriyoruz. Daha elle tutulur, daha gözle görülür hale geliyor. Evet. Ve bakıyoruz eskiden dedikodu yapardım. Şimdi anlıyorum ki biraz tekamül var. ...hiç kimsenin dedokodusunu yapmıyorum... ...yapmadım gibi ki ...hiç kimsenin günahını ve eksiğini noksanını... Merak da etmiyorum... ...anlıyorum ki... ...murakabeyi muhabbeti bitirmiş de... ...akşama kadar dedokodu yapıyorsa... ...daha makam sahibi olamamış... Evet. Televizyonu, telefonu açıp... ...vır vır vır vır vır... ...yirmi dakika falancanın dedokodusunu... ...kızını evlendirmiş... ...yok damadı gelmiş başkasının ne iyiymiş? Bunların peşinde. Bunları dinliyorsa da tekamül etmedi. Manevi entelektüel kuantitesi makam olarak aşağılarda seyrediyor demektir. Evet. Allah bir kuluna cehennemlik olmayı yazdıysa okulu başkalarının günahı ve dedikodusuyla, kusurları ve noksanlarını araştırmasıyla meşgul eder. Kendi kusurlarını göstermez. Allah, Allah bir kuluna cenneti nasip ettiyse Başkalarının kusurlarını Göstermez, meşgul etmez dedikodusuyla Hep kendi kusurunu Kendi dedikodusunu yapar Ve kendini görür Bu da cennete gireceğin alametidir Şimdi Makam, ortada makam diye bir şey yok Murakabiye muhabbeti bitirmiş Hala o ne yaptı, bu ne etti Hala onunla meşgul Televizyonda magazin Haberleriyle meşgul Magazin gazeteleriyle meşgul ...falanca artist... ...falanca elbiseyi giydi diyor... ...falanca bilmem ne... ...şunun hakkında şunu söyledi diyor... de dedikodu yapıyor... televizyon haberlerini izleyerek... ...kollektif dedikodu... Maalesef. ...haberlerin bir kısmında yalan çıkıyor... ...aspargat çıkıyor... ...uyduruk haber çıkıyor... ...ve sen de dinleyerek ortak oluyorsun... ...ve kollektif dedikoduya iştirak ediyorsun... ona sonra... ...dervişler maneviyata ilerleyemiyor... ...niye... ...uyduruk-kıytırlık dedikodu haberleriyle... ...vaç geçirilerek için... ...dedikoduya ortak oldukları için dedikodunun... ...bereketsizliği... ...ceplerindeki banka kartlarının... O, ...onun getirmiş olduğu... ...efendim söyleyin bereketsizlikler... ...harama bakmak... ...ve yediğimiz gıdalarda... ...fabrika çıkışlılarda... ...bir sürü haram malzemeler var... ...onları yutmaktan, yağan konuşmaktan... meydana gelen... ...bir çöküntü bizi... ...makam sahibi olmaktan uzak kılıyor... Bakan evet. falan diye bir şey yok ortalıkta her şey dümdüz ıvecen ve la emta dümdüz bir yumurtayı ucuna koysan gözü kür Ne hiç mi çıkışı hiç mi inişi yok bunun be kardeşim ya hiç mi sen zirve yapmadın maksimal derecede hep aşağı minimal derecede iniyorsun gelmiş moral kabiyi, muhabbeti bitirmişsin bir bakmışsın şeytan musallat oluyor gözüküyor ...senin şeyhin diyor, şeyhlik alındı... ...sen şeyhliğe başla mı diyor... ve etrafına bir sürü müritlere... takıyor götürüyor... ...sürü olanları... ...peşinden sürükleyip götürüyor... ...bakıyorsun arkasında... ...ben diyor efendim maneviyatta böyle... ...maneviyat ama senin arkanda şeytan gözüküyor... ...ama ses duyuyorum... ...duyarsın... ...çünkü şeytan da vahyeder... Kur'an-ı Kerim'de inne şeyatin ila evliyahim. şeytan kendi peşinden gidenlere ve kendi dostlarına vahide bulunur diye ayet var. Düzün şeytan mı? Abi bilemedim. E bilemezsin. Sen önce bir derviş olmayı, kul olmayı öğren. Evet. Şeyhlerden birisi efendim iki tane bize efendim söyleyeyim mürüt verir misiniz deyince Şeyh ne diyor biz benim müridim yok diyor. Ama bak bunlar hep sizin müridiniz. 150 tane adam var. Yok diyor. Bunların hepsi şey diyor. Şey istersen vereyim. <gülüyor> Böyle adam toplamaya. Kendisine izzeti ikram edilmesine. Evet. Dediğinin yapılmasına meraklı olan maalesef pek çok vakı ile karşı karşıyayız. Zavallılar. Şeytanın alet elinde alet olmuşlar gidiyorlar. Derecat zannediyorlar, yükselme zannediyorlar. ...aslında negatif aşağı inen merdivenlerde dolaşıyorlar. Allah korusun ya. Bir de bunu kadınlar yaparsa... la ...kadından şeyh olur mu be? Kadınlardan şeyh olmaz. Kadından peygamber olmaz. Evet. Şeyh de olmaz. E, rica olur. Bilmem ne olur. E bakıyorsunuz... seyr bitirmiş, yıllar geçmiş aradan. Bakıyorsunuz bir dönem geliyor... ...şeytana kapılıyor. Kapılmaması lazım... İşte makam hüküden burada makam denen şeyi artık konuşamazlar gibi. İş bitmiştir selamünaleyküm. Evet. Yani makam deyince anlatılabilir olacağını zannettiğim bir yani basit bir mantıkla ...anlatılabileceğini zannettiğim e, anlam yapısı sanırım bu şekilde inşa edilebilir. Eyvallah. Kusur ettiysem hepinizden Hı -hı. özür diliyorum Hı -hı. ve affımı ister ediyorum... efendim. Kıymetli dinleyenler muhterem hocamız malumunuz eee tasavvuf bahsediyor. E, makam kelimesine tasavvufta hal, makam ve vakit e, ne anlama geliyor? Bunları izah ediyor. E, makam kelimesinden başlamıştık. Makam kavramından tasavvufi sıhhat olarak makam nedir? E, buradan devam ediyoruz. Muhterem hocam buyurun efendim. Âyunuz billahi mineş racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Şimdi yavaş yavaş makam kelimesinin genellikle etrafını dolaştık evet. Fizik alanında çevrede kalarak anlatmaya, outline bakış yapmaya çalıştık Şimdi içeri kimyasına girmeye çalışarak konuyu biraz detaylandırmayı düşünüyorum buyurun efendim Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinin 46 numaralı ayet-i kerimesinde Es-Sazübillah وَوْلَمَنْ cennetan, رَبِّهِ جَنْنَةً رَبِّنْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْنَةً Rabbinin makamından korkana iki cennet var diyor Rabbinden korkan değil Rabbinin makamından evet yani Allahü Teala'nın Rab'lık makamı var Rablılığı ayrı bir şey ve Rablılık makamında Rablılığını kullanması ayrı bir şey. Evet. O Rablılığını kullandığı o makam, onun kendi iç dünyasında Rablılık var, Allah'ın Rablılığı var. Ve onun senin iç dünyanda Allah'ın Rablılığı bir makam olarak Rablılık görevini yapması için sahip olduğu manevi özellik içinde hissettiğin zaman bir azamet duygusu oluyor. Evet. O azamet duygusuna baktığınız zaman içinizde size bir korku meydana geliyor. Çünkü Cenabı Allah'tan dikkat edin. Khauf. Allah'tan ümit ederseniz iki cennet verilir diye bir ayet yok da Allah'tan korkarsanız iki cennet verilir diye ayet var. Abdülkadir Geylani Hazretleri Fetur Rabbani adlı eserinde Korku merkezli ümiti biz merkeze aldık diyor. Yani merkezinde ümit var. Korku da onun çevresinde hayır diyor. Önce korku olacak. Korku. Korku daima merkezde olacak. Ümit insanı yanlışlıklara, vadilere, uçurumlara sürükleyebilir. Havf, korku frenine basılmış bir İslam... ...her zaman insanı dengede tutar. Evet. Onun için ümitlerimizi korkuyla tedavi etmek terbiye etmek korkularımızı da ümitle terbiye etmek esasını götmemiz gerekir evet ama merkezde hangisi olacak korku saygı saygı olacak ümitte biliyorsun saygısızlığa giden ve dalilin diye ifade edilen sapmalar söz konusudur rahatlık söz konusu Rahat. aynen o şekilde havuhta uyanıklık vardır diyor Reca'da ve sekir halinde Sarhoşlukta Uyanıklık yok diyor evet. Aklın başında olmayışı var Ve hatalara düşme söz konusudur Onun için Sahıv ile Sahıv ile Biz korku, merkez Ve saygıyı mutlaka Ön almamız lazım İttakullah Allah'tan korkunuz Korku merkezli kulluk yapın İttakullah, evet. takva Korgu da otomatikman ortaya ilk çıkışı saygıyla insan böyle içinde büyüklüğü bir şeye saygı duyar. Evet. Dolayısıyla saygının bizdeki arkeik yapısı, orijin yapısı itibariyle bizde bulunan Allah tarafından lütfedilmiş kafü ile ortaya çıkışı ancak gözlemlenebilir, ümit ile göz gözlemlenemez. Ve evlenen gençlere de Dini nikah böyle bazen kıyarım. Onlara kıydığım nikahın ardında böyle bir hayat, hani life coach, hayat yaşam koçluğu diyorlar ya. İşte o yönde bir takım tavsiyelerimiz oluyor. Evet. Tavsiyelerimizde şunu ısrarla vurgulamak istiyoruz biz ısrarlı bir şekilde. Evladım sen kocasın, kızım sen de evin hanımısın. Aranızdaki ilişkinin bütüncül görüşü, görünüşü saygı merkezli sevgi olsun. Sevgi merkezli olmayacak. Saygı merkezli sevgi. sevgi merkezli saygı değil. Evet. Saygı merkezli sevgi olacak. Saygıyı öne alın. Sevgiyi de onun etrafına verin. Onun için evde yalnız başınasınız, karı ve kocasınız. Eşiniz size ismiyle hitap etmeyecek. Size hanımefendi diyecek. Başka yok. Bir kahve yapabilir misiniz diyecek. O da olur beyefendi. Size bir kahve yapabilirim diyecek. Hanımefendi beyefendi muhabbetiyle gidecek. Resmiyet olacak. Evet. Resmiyetin olmadığı evimizin içerisinde... Bir tek yatak odamız vardır. Orda resmiyet olmaz. Ama diğer odalarında dahi resmiyet olacak. Evet. Sami Efendi Hazretlerimiz Mıs Kudüs Aziz bir odadan bir odaya geçer. Hanımın odasına gireceği zaman Sami Efendi Hazretleri kapıyı tak tak tak tak diye vurur. İçeriden hanımı gel derse içeri öyle girerdi. Ve derdi ki niçin izin alıyorsunuz? Yani gerek yok. Biz karı hayır Sami Efendi Hazretleri bu incele bildiği için hanımın yanında hanımı işte yün örüyor veyahut da bir yemek pişiriyor. Evet. İşte prastaki kesiyor veyahut da bir dantel oya. Bir meşgul. Kapı çalınıyor. Yani eşi. Buyurun diye Sami Efendimiz ondan sonra giriyor. Evde bile olsa evde bile oluyor. olsa. Tabii. Hayatımızda biz fakir böyle dervişler gördük. Bu edebi takip edeyim diye biraz geç kalmış saat 11 hanımı da yatmış uyumuş kapıyı üç defa tıklatıyor daha fazla değil içeriden hanımı gel duyacak ona sonra yat o kadar yatacak yorgun geldi üç defa çalıyor içeriden ses gelmiyor ha hanım uyuyor gidiyor mübarek salonda koltuğa uzanıyor ve orada yatıyor gücün sabah namazına hanım bakıyor eşi yok aa nerede kaldı bakıyor yatak odasında değil salonda yatıyor diyor ki efendi niçin gelmedin diyor kapıyı üç defa çaldım uyuyordunuz galiba diyor onun için girmedim rahatsız etmeyeyim diye böyle entelektüel kibar latif evet. kibar nazik böyle hassas duygulu duyarlı erkek kaldı mı hiç bu bugünkü dünyada yok Sami Efendimiz böyleydi Rahmetli Hacı abi de o Diyarbakır sokaklarını turlamış gibi anlatıyorlardı. Evet. giremeyince. Hanım izin vermeyince giremedim ben dedi evet dedi. Evet. Ve sabah kadar Diyarbakır sokaklarında dolaştım diyor. Yani burada konunun tabi özetini kaybetmek istemiyorum. Yani korku merkez yani burada velimen khafe ma'am cennetan. Rabbinin makamından korkana iki cennet var. Rabbinden ümit edene iki cennet vardır diye ayet yok. Evet. Korkuya iki cennet var. Korku İslam'a. Ama korku İslam'a bugün avami manada anlaşılan bir korku değil. Saygı anlamında bir korkuyu biz burada konuşuyoruz. Allah korkulacak bir varlık mı canım? İşte uyanıklık ve sağ makamı. Tamam. Ya yani sarhoşluk. Sarhoşluğa yeri yok. Sarhoşluk çoğaldığı zaman Problemler başlıyor, soru sorması bitmiyor. Efendime söyleyeyim, konuşması, çenesinin kapanması bitmiyor, hoplaması, zıplaması bitmiyor. Sanki bayram havasıymış gibi. Öyle değil. Her harekette bir denge lazım. İslam, Üçüncü Nakim ümmetin evet. vesatan İslam, bizim dinimiz denge dinidir. Evet. Dengeyi kaybettiğiniz zaman biz şapkamızı önümüze koyarız. Dengesini kaybetmiş insanlarla bizim işimiz yok edep bitmiştir artık reca çoğaldığı zaman ümit çoğaldığı zaman edep kaybediyorsunuz tısavvuf da İslami ahlak da tamamen edeble alakalı bir konu evet tabi Allah bu gibi eksikliklerden oksanlıklardan cümlemizi muhafaza buyursun abi, abi zor bir şey. şey gerçekten bunu değerlendirmek yapabilmek hayata koyabilmek ne kadar zor Uygulamak yani. Bu <gülüyor> şekilde hanımınıza siz Profesör e, Abraham Mazlov'un ifade ettiği gibi bir makalesinde hanımınıza saygılı davranırsanız onun egosunu inşa edersiniz diyor. Yani kırık dökük şahsiyet olmaz. Evet. Sağlam şahsiyetli olur. Söz gördüğü zaman sözünde durur. Konuşunca yalan söylemez. Davranışlar dengeye gelir. Ve egosunu, benliğini ve kişiliğini inşa edersiniz. Hanımınıza saygılı olursanız. Evet. O saygının arka planında ayda bir defa evinizde eşinize bir çiçek alıp ikram etmeniz söz konusudur. O da saygı içerisinde. Sevginin içerisinde saygı. Evet. Hanımefendi size. Layık değil ama bir çiçek aldım. Ayda bir defa. Çiçekleri soldurmamak lazım. Gençlerde böyle bir şey yok. Bunu ben konuştuğum zaman Anadolu konuşmalarımda hep gülüyorlar bana. Niye gülüyorsunuz ki? O çiçek eşinize çiçek hediye etmenizin arkasında çok derin bir ruh var. Çok böyle mücevher gibi işlenmiş değerli bir insan kişilik yapısı var. Evet. insan değeri var götürüyorsun bakıyor diyor ki Allah dostu götürüyor hanımına ayda bir defa parası fazla yok iki buçuk üç liralık bir tane çiçek, çiçek alıyor götürüyor hanımı da memnun kalıyor ve diyor ki teşekkür ederim diyor gönlümü almak için yapıyorsun bunu diyor çiçek de zaten beş liralık ucuz bir çiçek diyor ve o Allah dostu da hanımına diyor ki İstersen bundan sonra almayayım hanım diyor. Hanımefendi diyor. O da yalancıktan da olsa bana çiçek getir olur mu diyor. Evet, bekliyor yani. Yalancıktan dahi olsa seviyorum kelimesini söylemek pozitif etki uyandırıyor. Yalancıktan dahi söyleseniz ki biz ekstrem evlilikler için konuşuyoruz bunları. Düzgün giden evlilikler de böyle bir şey zaten söz konusu değil. Çişeye soldurmamak lazım. Evet. Ayda bir çiçek gelmesi lazım. Bilmem ne. İşte... ...makam-ı Rabbihi... ...Rabb'ın makamında ...makam kelimesi... Allahü Teala'nın... ...Rab'lık bir isimse... ...o Rabb'ında bir arkesi var. Biliyorsunuz... ...esmanın ayrışımı... ...Tayyün-i Sani'dedir. evvelde... nur Muhammed'in olduğu o varlık e, hazretinde isimler ve sıfatlar birbirine karışmıştır. İşte orada makam-ı Rabbi dediğimiz zaman Allahü Teala'nın rablığının hakikati ni kendi içinde bulup da o hakikati duyduğu saygıdan dolayı Allah'a hürmette kusur göstermeyip ondan korkan ve saygısını eksik etmeyen insanlara Cenab-ı Allah iki tane cennet verecektir. Çünkü bu şekilde Allahü Teala'dan korkarak sevmek, hem sevmek hem korkmak, o dengeyi sağlayabilmek ne kadar zor ki? Karşılığında iki tane cennet verilecek. Evet. Tabi ayet kirmenin tesirlere bakarsanız uzun uzun böyle izahları var Tabii. ama e, görünür manası bundan ibaret. Evet Sayın Hocam. Gine Safa Suresinin 37 numaralı ayet kermesinde Cenab-ı Allahü Teala Hazretleri meleklerin makamından bahsediyor. Meleklere ait makam. O da meleklerin kendi hakikatlerinin Allahü Teala tarafından hani biz bir hakikatimiz vardı bana sabır 81 veriliyor sana 75 veriliyor evet. ya işte o benim hakikatim o benim ulaşmam gereken son makam işte meleklerin de aynı şekilde Allah'ın Rabb'lığının hakikati taayyunu evvelde olduğu gibi evet. bizlerin gibi hakikatlerimiz taayyunu sani de bir Allah'ın esmasına kabil olarak karşı gelir ve ondan alır ve o onun Karakter yapısını, fıtratını değişmez kişilik yapısını oluşturur ve ben yüzde yediş beş oranında sabrı gerçekleştiririm, olgun insan olurum. Sen de yüzde seksen bir oranında sabrı gerçekleştirir, o zaman ...insanı kâmir olursun. Ben yüzde yediş beşimi yüzde altı yapamam. Allah öyle koymuş bana, o şekilde programlamış benim o arkemi. Evet. Yani ruhun simülasyonu, aklın simülasyonu olduğu gibi, zamanlı aklın simülasyonu olduğu gibi görmek, duymak, işitmek bunlarla sınırlı. Bu bir simülasyon Allah tarafından. Ruhumun da simülasyonu var. Çünkü ahlakımın arkesi ruhumda. O arkeyi veren de Allah. Evet. İşte o arkeyi veren bana ilk evveli olarak daha dünyaya gelmeden önce bana ne programlandıysa ruhuma... Bu dünyada o kabiliyetimi sonuna kadar götürmek zorundayım. Götüremezsen yarın niye sana verdiğim kabiliyeti sonuna kadar kullanamadın? Yüzde merhamet verdim. Yüzde seksen bir sabır verdim. Yüzde yetmişlerde kaldın. Niye o yüzde de kullanmadın diye yarın ahirette hesap var. Hesap var. Anlayana sivrisin eksas. Anlamayana etem Hocağız. Evet. Bütün mesele bu. Evet Sayın Hocam. Anlayana tabii. İşte makam dediği zaman Allahü Teala'nın bize e, makam, mevki, mertebe, rütbe olarak bahşetti ulaşabileceğimiz bizim kişilik hakikatimizin arka planında Allah'ın verdiği ataullah, ihsan, Allah vergisi, hibetullah... Bunları açığa çıkarmak biz onun için bu dünyaya gönderildik. Yani, yani olgunlaşmak için bu dünyaya, insanı kamil, yani halife olmak için geldik. En mükemmel şekilde ortaya çıkaran Peygamberimiz olmuştur. Allah, ve Allah, Allah, o Allah. yüzde yüzdü ve hepsini ortaya çıkarttı. Peygamberimizin ahlakını siz aynen takip ederseniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'den ibaret olan ahlak yapısını kendinizde bu şekilde tahakkuk yolunda gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atmış olursunuz. İnşallah. Onun için dervişler zikir çekerken kalp, ruh, sır, kafiye, ahfa, sinefis falan ceset buralara geldiği sırada yavaş yavaş peygamberimizin ta i saniyesinde bütün varlığın ortaya çıktığı ilk peygamberimizin nur muhammedi'sinden kısmet alıp nur alıp ışık alıp enerji alıp kendi hakikatimizi ortaya çıkarmak gizli özelliklerimizi, potansiyellerimizi kabiliyetlerimizi ortaya çıkarmak için ile hayalet okutturuluyor. Evet. Yani zikir uyandırıyor ruhu. Salavat da o ruhumuzu Allah'ın üfürdüğü makamlar neler nereye kadar yükselecek oralarda yükselmeleri ve kapanan yerleri ve kilitleri açmaya yarıyor. Bilmem biraz anlaşılabilir hale evet, geldi evet, mi? yani dinleyen kardeşlerimiz iyi anlasın yönünde bu şekilde bir açıklama yaparak dersimize bu şekilde bir e, açılım vermeye, bir fütuat vermeye çalışıyoruz. Çok güzel oldu. E, en son olarak da Meleklerin makamı, Hazreti İbrahim'in makamı. Makam İbrahim. Makam İbrahim. O ne güzel bir kuldu diyor değil mi? Evet. Nimel abdu innehu evvab, evvah diyor, evvah diyor. Evet. Kulluk Hazreti İbrahim'in, hepimizin o dediğimiz makamlar aslında bizim kulluğumuz. Sen kullukta buralara buralara geleceksin diyor. 99 esmadan her birinin nasim var. Hepsi açılacak açılacak. Ben sabır üzerinden vermeye çalıştım mesela hep şimdiye kadar örnekleri. E gerek kaldı 98 isim. Çünkü ben halifeyim. Bütün isimler bende var. Yani sabır ismi %81 verildi bana. E bakıyorsun Errahim ismi bana %85 verilmiş. Errahman %65 verilmiş. El-Kerim ismini Cenab-ı Allah arke olarak, benim hakikatim olarak yüzde otuz cömert yaratmış. Evet. Hepsi aynı yüzde seksen beş yüzü değil. Mi? Her isim ayrı ayrı ve her biri bir makam ve her birinin ayrı ayrı tezahür etmesi lazım. Ama ortaya çıkan isimler özellikle merhamet ismi bütün isimleri tetikleyen bir isim. Allah ismine bitişik tek isim Bismillahirrahmanirrahim. Allah ismine Errahim ismi bile bitişik değil Allah ismine Errahman Külli merhamet Her şeye merhamet Niye merhamet? Taşa merhamet evet. Aleve merhamet Depreme merhamet Kurdun dişine merhamet Bak merhameti nerelerden başlatıyoruz En merhamet edilmeyecek yerden başlıyoruz Ondan sonra kuzunun sessizliğine merhamet Yoksunun boynun büyükkle merhamet ama başına yere de taşa merhametten başladık. O zaman taşa da merhamet olur mu? Olur. Menyata evet. hacaran minhu kim bir taşa hüsnü zanla merhametle inanarak bakarsa ondan fayda görür diyor. Evet. Merhamet sen taşa bile merhamet edersen taşla alakalı Allahü Teala'nın esmaları var. O esmaların tecellisi sende açılır. Onun için taşağı yolda giderken pat ayağımızda vurmayacağız. Elimizi alıp kibarlıkla kenara koyacağız. Bunun mahiyetini ben bilmiyordum da fakir. Sami Efendi Hazretleri camilerde tesbih birbirine verilirken elden ele verilir de... ...böyle uzaktan böyle fırlatarak tesbih vermeye... Sami Efendimiz Kuddüs-ü Ruhul Aziz Hazretleri eleştirel yaklaşırdı o da önemli bir Tabi yani, kritik ederdi ya. yapmayın böyle derdi evet. tesbih çektin, kenara camini fırlatat. olmaz bu eliyle vereceksin ve imamesi kıbleyi gösterecek ve imamesi ateştir yani Allah aşkının ateşidir Evet. ve bütün o tanelere her bir tesbih tanesi silktir sülüktür ve o ateş, ...imamedeki, imamdaki ateş, merkezi ateş, ümmilik ateşi, bütün tesbihin, bütün makamlarda 99 isim, 99 tane tesbih değil mi? Evet. İşte Allah'taki celal'deki o aşk ve ateş, bütün tesbih tanelerini 99 tane siyaret edecek. Açılış Allah'la başlıyor. Allah, manası yok. 99 isim, hepsinin manası var. İmame ile beraber yüz ediyor Evet Esma-i Hüsna 99 Tisun ve Tisune İsmen Is. allah Teala'nın 99 ismi vardır diyor Ondan sonra Hüve Errahman Errahim El Melik El Kuddüs diye devam ediyor Ama başta bir Allah var İmame o Evet, evet muhtemelen hocam Allah razı olsun Ağzınıza sağlık muhtemelen dinleyenler Hocamıza çok, çok teşekkür ediyoruz bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.